Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın, Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, bugün böyle biraz turlayarak yapabiliriz diye düşünmüştük. Yani öncelikle Angela Merkel'in evet. seçimi kazanması buna karşılıkta ama seçim barajının bir azizliği diyelim. Senin de iminle. Farklı politikalar izlemek zorunda ekonomik kalacağı meselesinden girebiliriz. Çünkü evet. bazı merkezlerin tekrar seçilmesinin Yunanistan gibi bazı ülkelerde de çok büyük tepki yaratabileceği de söyleniyordu devam etmesi halinde. Oradan belki Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın da belki de Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olamayacak gibi bir ifadesi vardı. Ondan da bahsedebiliriz. Oradan da bir de Ali Babacan'ın e, büyümenin kalitesini eleştirdiği, e, ilk defa biraz farklı bir e, tedirgin edici de bir tabii. yorumun e, olduğu bir Türkiye ekonomisine de bir bakalım istersen o şekilde. Tabii, tabii. Valla Avrupa'dan sen e, zaten e, girişi yaptın, e, Merkez'in. Ee, ...Avrupa politikası... ...büyük bir olasılıkla değişmek zorunda... ...kılacak. Ben e, seçim barajının... ...azizliği ditmiştim çünkü... Ee, ...radikal yazımda... E, evet. ...dediğini basit... biliyorsun %5... ...izleyiciler de hatırlatalım... Ee, ...bizde de çok konuşuluyor baraj... ...seçim barajı... ...yüzde 5 baraj var... Ee, Gerçi biraz daha farklı bir uygulama da var ama neyse o ayrıntıya girmeyelim. Üç dar, çünkü Alman seçim sistemi karma bir sistem. Hem dar bölgelerde yani tek bir detvekili çıkaran bölgelerde seçim oluyor. Yarısı bu Nesutag'ın oradan seçiliyor. Yarısı da işte eyaletlerden normal nisbi usulle. Ama üç dar bölgede bir parti seçimi kazanırsa o milletvekilleri kalıyor. Mesela bizde böyle bir uygulama olsa BDP çok rahatlıkla meclise parti olarak girip Güneydoğu'dan çıkarttığı milletvekilleriyle girebilir. Bu önemli. Bu ayrıntıyı hatırlattım. Çünkü yarın öbür gün bizim de başımıza herhalde bu seçim barajı büyük sorunlar açacak. Şöyle oldu. 5 %5 baraj var. Geneleksel ortağı ve Ükümet, Ükümet'te de orta Liberal Parti %4.9 oy aldı en son şeye göre. Benim gördüğüm rakamlara göre. Yani 0.1 puanla 0.1 puan. puanla barajı tutturamadı. E şimdi bu hakikaten tuhaf bir durum yani. Bu tutturamayınca aslında hem Almanya'nın hem Avrupa'nın belki kaderi değişecek. Bilmiyoruz. Evet. Onun için bir kere bu baraj çok saçma bir şey. İkinci bir başka şey daha oldu, inanılmaz bir olay daha oldu. Yeni bir parti kuruldu. Yeni dinleyicilere bu da hatırlatmakta yarar var. Şeye tepki gösteren yani Merkel'in bu Euro ile ilgili politikasını ve Güney Avrupa ile ilgili politikasını yeterince şey sert bulmayan bu euronun Almanya'nın aslında dönüp dolaşıp faturanın Almanya'ya çıktığını düşünen, iddia eden daha sağ diyelim ya da daha radikal şeylerden yana politikalarda anti-euro politikalardan yana bir parti kuruldu Almanya için alternatif adlı bir parti Ve bu parti bayağı güçlerdi bunlar üstelik Almanya'nın elitlerinin kurduğu bir parti Yani böyle korsan partisi falan tavanından gelen bir parti değil. Ve bu parti de 4.9 oy aldı. Şimdi bu parti geçseydi liberal parti yerine barajı birazcık daha oy alıp o zaman belki de Merkel soldan şey etmek yerine soldan bir partiyle şimdi onu konuşacağız soldan bir partiyle şey yapmak yerine koalisyon yapmak yerine Bu partiyle herhalde yapacaktı. Bilmiyoruz tabii ama olabilir. Her bir olasılıktı. O zaman çok farklı e, yerlere gitmek zorundaydı. E, Avrupa Birliği, Almanya'da hükümeti izleyeceği politika. Çünkü bu parti e, Doçmark'a derelim diyor. Erol'unca evet. e, hmm. cehenneme diyor. Evet. E, şimdi, Avrupa Birliği'nde olmayı... aynı zamanda. O zaman... Efendim? Aynı zamanda Avrupa bildiğinde de canı demek gibi bir şey söz konusu. Yani biraz oraya abi. da gelir. Yani. Hani biz hani mevcut daha gevşek bir şekliyle Avrupa Birliğiyle karşı çıkmıyor ama en azından bu euro bizim için son derece yanlış bir karar oldu. Bir an önce biz çıkalım Doç Park'a dönelim diyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar euroyla öyle. Şimdi bu parti de böyle bir ucundan şeyin altında kaldı. Yani iyi oldu, kötü oldu. Artık tabii herkesin meşhepine göre e, değişimiyorum ama sonuçta e, Angela Merkel bu seçim zaferine rağmen e, ya Sosyal Demokrat Parti ile ya da Yeşillerle koalisyon kurmak zorunda kalacak e, ve o zaman tabii farklı politikalar izlemek durumunda çünkü e, hem Sosyal Demokratlar hem Yeşiller hangisi olursa olsun herkisi de Bir, bir kere şeyi görüyorlar, yani daha doğrusu kabul ediyorlar. Bunu herkes görüyor da artık. Güneyde özellikle Yunanistan'ın borcunun önemli bir bölümünün silinmesi lazım. Çünkü bunu taşıyamıyor. Yani milli gelirinin neredeyse üç katına yaklaşıyor. iki buçuk katını geçti e, borcu. Yani düşünün bu Türkiye'de bu oran yüzde otuz Yani bizim milli gelirin üçte biri kadar devlet borcunu, Yunanistan'da iki buçuk katı milli gelirin devlet borcu. Şimdi bu taşılamaz bir halde ve hala Yunan ekonomisi küçülmeye devam ediyor. Bu yıl da küçülecek. gerçi küçülme oranı azaldı. Yani bu borç silmekten başka çare yok. Tabii bu bu cizevi bir çözüm de değil. De bir ön koşul hani tekrardan bir Yunan ekonomisinin büyümeye falan geçebilmesi için bu şart. E bunu yaparsanız borç yüz %120'ye çıktı şey. Aa, borç oranı. Onun da durumu berbat. O da tıkandı. Ee, İtalya, İspanya zaten bıçak sırtındalar. Yani tabii ne olacak bilmiyoruz. Sadece Yunanistan söz konusu ama onların borcunu sildin benimki neden silmiyorsun diye mesela Portekizler haklı olarak itiraz edeceklerdir. Ee, İrlandalılar da aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla burada çok farklı bir e, Avrupa Birliği'nde bu kemer sıkma politikalarına farklı bir yaklaşım gerekiyor. IMF de bunu savunuyor. Yani o da görüyor. De, tane zamandır Christine Lagarde bir borç silme operasyonunu düşün, diyor. Şimdi Almanya'da bu tartışıldı fakat seçim sonrasında ertelendi. Sosyal demokratlar açıkça bir defalığına evet ol, olur diyorlar. Yeşiller işte Avrupa için dayanışma nedeniyle bunu destekliyorlar. Merkel bir şey söyleyemedi. Ne olur dedi, ne olmaz dedi. Fakat bal gibi biliyor ki başka çıkar yol da yok. Ama seçimleri bekledi. Şimdi seçimlerden sonra bence farklı bir Avrupa Birliği politikasıyla karşı karşıya kalacağız. Evet, Ama iyi. sadece borç silmediği. Şimdi Almanya içiyle de çok yakında gidiyor. Yani bu güneyin işin içinden çıkabilmesi için Avrupa içinde yeniden bir dengeleme lazım. Devasa ticaret fazlası veriyor Almanya. Öbürküler de Devasa ticaret açığı veriyorlar. Ee, şimdi bu böyle yürümeyecek. Onun için Almanya zaten ufaktan başlamıştı ücret arttırmaya. Yani daha fazla enflasyonu göz alarak. Tabii bu Alman sağlığının çok karşı olduğu bir politika. Ama yeşillerle sosyal demokratlar buna karşı değiller. O kadar alerjik değiller. Biraz daha yüksek enflasyon ama daha yüksek ücret artışları e, e, ile bir iç talep yaratmak ya yani iç talebi daha canlı tutmak Almanya'da ve bu sayede tabii bunlar da biraz ne kadar etkili olacaklar yani çünkü Almanya iç talebi arttıkça Türkiye'de ihracat yapacak Almanya daha fazla Yunanlarda kadar ihracat yaparlar bunlar hep soru işareti ama uzun lafı kısası e, şimdi böyle bir e, şey bu seçim sorucu bir taraftan. Angela Merkel zafer kazandı diye gazetelerin de taşındı. Tabii doğru ama öbür taraftan da Angela Merkel politika değiştirdi. Evet, ironik bir durum. Yani evet. SDI ile Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Angela Merkel'in, yani Thatcher'dan sonra evet. hatta Thatcher'ı da aşacak şekilde Britanya Başbakanı, Margaret Thatcher'ı da aşacak bir şekilde bir kadın başbakanı olarak üçüncü dönem ve evet. büyük bir, Oy farkıyla yüzde kırk iki çoğun neredeyse mutlak çoğunluğa ulaşacaktı. Buna karşılık da hem Avrupa politikasını hem de Almanya içi ekonomi politikalarını değiştirmek zorunda kalacağı gibi de bir paradoxan evet. durum var yani. Başka başka türlü yani tabi bir alternatif de ama şey ama kağıt üstü bir alternatif hani solun üç sol partide çünkü mecliste şu anda. Çoğunluğa sahipler, i̇şte sol parti, malum daha radikal, eski Doğu Almak Komis Partisi'nin uzantısı, Evrimci Sosyalist, Sosyalist Parti ile Sosyal Demokrat Parti'den ayrılan, Oscar Lafonten daha radikal, Sosyal Demokratların, sosyalistleri kurduğu bir parti, o, o da işte %8 küsur oy aldı, Yeşiller %8 küsur oy aldılar sosyal demokratlar %25-26 yani uzun lafı kısası mecliste bunlar aslında çoğulluğa sahipler. Fakat bu partili partinin koalisyon kurması ihtimali çok düşük buluyor, Özellikle sol parti nedeniyle NATO'ya karşı evet. Almanya NATO'dan çıksın diyor. Ee, e tabi e, bunu sosyal demokratların pek kolay kolay kabul edebileceği bir şey değil. Bir de tabi şeylerden de söz ediliyor. Çünkü ...sancılı bir şekilde Sosyal Demokrat Partiler... Yani ...Oscar Lafort Derbe takıma ayrıldı. Orada bir husumet var. Tabi daha tarihi husumetler de var. Yani o, o ihtimalle... E, ...şey etmiyorlar. verilmiyor. Bir de yani o, oyların evet. %42... ...42,5 gibi oldukça yüksek... ...bir oranını alan bir partinin... Evet, ...karşısında o, da... Yani ...çok hafta olabilir. E tabi. Yani onu da yani. çok zor... Şey, ...kamu oyununa... benimsemesi. Yani şey de unutmayalım sonuçta parlamentoda çok ama o alternatif yani Alman sağı son tahliyde %50'yi geçti. Çünkü evet. Liberal Parti'nin işte oyuyla şeyi toplarsanız alternatif Almanya için alternatif partisinin oyunun %50'yi geçiyor. 52, 51, 52'yi buluyor. Yani neyse onu hiç konuşmayalım. Şimdi durum bu Almanya'da. Evet bu tabii hem Yunanistan'ı hem Portekiz'i hem de İrlanda'yı çok yakın hatta İspanya ve İtalya'yı da yakından tabii. etkileyecek bir durum. Tabii. Evet peki Avrupa Birliği açısından şimdi mesela Egemen Bağış'ın gerçekten insana ilk bakışta çok şaşırtıcı görünen... ...sonraki bakışlarda da öyle görünen aslında bir açıklaması oldu. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci konumunda olan bir bakan... ...işte 10. Yalta Avrupa Stratejisi konuşmasının toplantısında yaptığı konuşmada... ...belki de muhalefet ve ön yargılardan ötürü Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olamayacak... ...uzun vadede Norveç gibi olabilir, Avrupa standartlarına yükselir... ...Avrupa Birliği'ne yaklaşır ama üyesi olmaz demiş... Ne diyorsun? E, Valla çok gerçekçi bir saptama <gülüyor> aslına bakarsan. E, çünkü e, yani ben şunu benzetmeye başladım açıkçası Türkiye ile Avrupa a, ilişkilerini a, daha önce işte bir 30 yıl flört ettiler bunlar. Ondan sonra 2005'te nihayet nişanlandılar. Ee, nişanlanınca tabii dedi ya yani, neden nişanlanırsın evlenmek için ileride nişanlanırsın fakat öyle bir e, nişan kontratı yapıldı ki e, ucu açık yani erkek tarafı Avrupa dersek e, yani evlenme vaadi şey yok garantisi yok bir nişanlanılık var evlenme vadesi garantisi yok. İşim e böyle olunca artı bir de zaten Avrupa kendi derdine düştü. E, Türkiye'ye e, çok önemli iki ülkede kamuoyunda muhalefet var. Almanya'da daha az ama Fransa'da neredeyse üçte ikisi muhalif kamuoyunun. E, Almanya'da aynı zamanda sağ Alman sağ karşı Merkel. E, evet müzakereler devam etsin ama sonunda iyi olmasın diyor. Bu zaten kendi içinde tutarsız bir gidiş ve için içinde teklemeye başladı. Evet, Bu arada Türkiye'de de e, biliyorsun havalara girdiler. Orta Doğu'da işte bölgede dünyada liderliğe soyuldular. O zaman Avrupayla rezolvausta dış politikada özellikle kaybolmaya başladı. Avrupa cazibesini yitirmeye başladı. Yani çok hızlı biliyorduk ya Avrupa krizliydi. Ee, şimdi Bütün bunlar zaten bir soğukluk getirdi Ayrıca ucu açık müzakereleri Yani şey garantisi yok elik garantisi yok ee, Şimdi böyle olunca Vallahi ben de öyle görmeye başladım Yani giderek benim şahsen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye uy olma ihtimali yani Benim gözümde de çok düştü Hala belki var ileride Türkiye değişir, Avrupa değişir belli olmaz. Çünkü Avrupa'nın nasıl bir birlik olacağını da bilmiyoruz. Yani biraz önce tartıştık bu euro Avro taban borç sil bilmem ne falan filan ama o ayrıntıda girmedim. Ben onların çok da Euro'yu kurtaracak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Ancak krizi bir ölçüde hafifletecek, belki tekrar büyüme başlayacak. Fakat temel sorunları çözecek şeyler değil bu borç silim, operasyonu, işte Almanya'nın iç talebi canlandırması. O bakımdan İngiltere'nin istediği gibi daha gevşek bir Avrupa olabilir. Yani bir daha demir çekirdek merkezinde Almanya'nın başını çektiği, öbür tarafta daha gevşek bir üyelikleri de olduğu Bu Türkiye'nin işine gelir ve kolaylaştırır belki de Türkiye'yi. Yani bunlar çok uzun dönemli hikayeler. Şimdilik sadece şu isteniyor. Ne erkek tarafı ne kız tarafı nişanı bozmak istemiyor. Çünkü iki tarafta nişan bozulursa o şey erkek tarafı kız kötü yola düşebilir diyor korkuyor. Başıma iş açılacak diye. Öbürkü de şey açısından, maddi açıdan bunun bir devam etmesi lazım. Çünkü Avrupa her şeye rağmen bir çıpa Türkiye ekonomisi açısından önemli bir çıpa. Başka açılardan da çıpa aslında geçen gün canlı da konuşuyorduk bunu bu mikrofonlarda da. Yani mesela Yunanistan'da çok ciddi bir aşırı sağın da yükselişi evet. var. Ve burada ama mesela pek çok bu son Fissas'ın rapçi Filla neydi adı? PİP Killasp'i Killas e, de öldürülme pususuna düşürülüp evet. öldürülmesi faşistler tarafından üzerine evet. pek çok polis e, şefi yetkilileri evet, evet. görev yaptığı çıktı evet. ve görevden alındılar. Evet, ee, evet. Bir kısmı istifa etti. Oysa Avrupa Birliği'nde olmasaydı bu çok farklı bir yere gidebilirdi diye yorumlar da evet. var. Evet, okudum onları evet. Çoktan Yani bir diktatörlük askeri diktatörlük ordu içinde de varmış. Evet. Evet. Yani. Seyfettin Bey ben de bir şey sormak istiyorum. Evet. Yani bu zoraki birliktelik kız tarafıyla erkek tarafının zoraki birlikteliği devam ediyor ama kızın da başka talepçisi yok gibi duruyor. Mesela en son Başbakan Erdoğan AB olmazsa Şangay Beşisi'ne gireriz dediği Şangay Beşisi evet. örgütü Türkiye'yi devlet ve hükümet başkanları zirvesine davet etmemiş durumda. Yani bir, bir de o tarafta şey de var. Talep evet yani durumunda var. çok doğru bir saptama. Dedim ya bir ara havalara girmiştik Şimdi biraz o, o havalar Sönüyor Öyle o kadar da kolay değil ee, Çok doğru hala Avrupa Birliği düştü tabi payı ihracatımızda ama Avrupa pazarı hala Bizim bir numaralı pazarımız ve En zengin pazar yarın öbür gün e, Avrupa tekrar bu krizden Çıkıp da işte büyümeyle buluştuğu zaman a, Çok önemli e, Hala %80'i doğrudan Yabancı yüzde %80'i Avrupa'dan geliyor Ee, bu, bu, bu çok önemli yani bizim doğrudan yabancı sermaye hayati öneme sahip ee, Türkiye ekonomisinde çarkları dönmesi açısından çünkü ciddi şey açıyor veriyoruz tasarruf açığı veriyoruz yatırımları az da olsa bir miktar yükseltiyor ee, yani demokrasi açısından tabii bizler için e, çok önemli bu çıpa yani Avrupa Birliği'nde bu zoraki E, nişanlılığı bir adamla devam etmesinin de demokrasi açısından da önemli bir evet, faydaları ba var ama açısından. ben iktidar açısından söylüyorum kolay yani Egemen Bağış'ın e, söylediği e, şey e, kolay kolay e, vazgeçem, geçem, geçilemez. Şimdi doğru ve çörneği tabii önemli. Doğru ve çabuk payası da kendisi girmek istemedi. E, çünkü bu e, biliyorsunuz yani isteseydi de Finlandiya İsveç gibi Danimarka gibi olsaydı İskandinav ülkesinde gelişmiş bir ülke veya yani kurallar itibarıyla falan Avrupa gibi ülke hiç sorunu yok e istemedi çünkü e, petrol zengini e, Avrupa'nın ben zaten kendini idare ediyorum bol bol a, bu muazzam bir şey, bir rezerv biriktirdi para e, biriktirdi bu şey sayesinde yani bir gün petrol bitince kullanılmak üzere büyük bir fola sahip. Bu, bütün bunlardan dolayı ben ne gireceğim şimdi Avrupa Birliği'yle hoşuma iş alacağım dedi. Doğru da yaptı. Mesela şimdi Yunanistan'ı Portekiz'i finanse ediyor olacaktı. Ee, girseydi. Ee, ama bütün standartları Avrupa standartlarını benimsedi. Ee, yani bir çeşit e, virtüel şey. Yani zahiri bir e, üye gibi Ben bağıştım biz de Norveç oluruz diyor. Ama o o kadar kolay Karşılaştıramıyorum <gülüyor> evet. Yani sonuç olarak daha henüz tek taş yüzüğü atmıyoruz Evet evet aynen öyle Çünkü iki tarafı da işine geliyor Bu böyle sürecek herhalde Ne zamana kadar bilmiyorum Bir ara biliyorsun başbakan bir um, Son kullanma tarihi verdi Deadline verdi 2023 dedi O zamana kadar yaptılar, yaptılar, yapmadılar. Biz başımıza çaresine bakarız dedi ama yani bu, bu lafı da çok fazla itibaren evet, 10 Belki bunu da uzatır 2071'e daha sarıkatır. Peki o zaman bir de son evet. konuşacağımız konulardan biri de Ali Babacan'ın aslında dikkate evet. değer yeni açıklamalarıydı. Yani büyümenin kalitesi evet. yeterli evet. değil dedi. Sen de onun üzerinde de Bir today zamanda da bir yazı yazdın. Ee, evet. Biraz da onu konuşalım. Ne evet, demek? Bu? Yani Ali çok takdir ettim açıkçası. Ee, sadece kalitesiz e, büyüme e, demekle kalmadı. Neden kalitesiz olduğunu anlattı. Ee, daha kaliteli bir büyüme için ne yapmak gerektiğini anlattı. Şimdi Babacan'ı yakından takip eden e, bizim gibi iktisatçılar, iktisat yorumcuları için çok sürpriz değildi. Ama bunu bu kadar açık sözle söylemesi... Tabii önemliydi bence. Bu aynı zamanda bana öyle geldi ki hükümetin bir kaladığına da önemli bir mesajtı. Çünkü bu içeride de AK Parti yönetiminde de yani Babacan her zaman lafını dinletemiyor. Aslında şunu söyleyebilirim. Babacan Türkiye ekonomisini ve onunla birlikte ekonomi bürokrasisi. Türkiye ekonomisinin sorunlarının çok iyi farkındalar neler yapılması gerektiğinde gayet iyi biliyorlar. Fakat bunları üstelik dokümanlarda da yazıyorlar. Çünkü babacan o konuşmasında şeyde dedi. Bunlar hep dokümanlarda yazılı dedi. Yani yapısal refahlar. Aa, çok önemli. Ee, bunlar yapılmıyor bir türlü. Şimdi bunlar olmadan aslında büyüme o çok övündüğümüz 2010-2011 yılında bizi dünya ikincisi yapan Çin'in artı da o yüksek büyüme yerine çok düşük bir büyümeye bıraktı. Büyü vardı, 2012'de düşüktü ama bir şeyimiz vardı, bir tesellimiz vardı, %2.2'ye indi birden, %8 küsurdan. Tesellimiz şuydu, bunun iç olması iç talep değil, ihracat şeyti, sürükledi. Net ihracat dediğimiz yani ihracat ithalattan daha hızlı arttı. O genelde ters olur ve büyümeyi aşağı çeker. Yani ithalat ihracattan daha hızlı artar. 2012'de tersi oldu, teselliydi bu ama iç talep durdu, onun için düşük bir büyüme oldu. Sonra dendi ki tamam, şimdi tam dengeli olmadı bu sefer, denge öbür tarafa kaydı ama işte bundan sonra 2013-2014 daha dengeli bir büyüme yaratacağız. Yani hem biraz iç talep hem ihracat katkı yap. Şimdi e, 2013'te bakıyoruz işte ilk yarı belli. Gene iç talebe dayalı bir büyüme. Yani biraz daha yüksek aslında gene yetersiz. Büyük bir ihtimalle yüzde belki dördü bulacak ama dördün altında kalma ihtimali daha yüksek. Ama tamamen iç talebe dayalı bir büyüme. Yatırımlar üstelik çok sayıp. Tüketim tamamen ön planda. E şimdi bu işte kalitesiz büyüme bu. Bir de hmm. öbür taraftan bunu tartışmıştık. Biz Betam'da işte geçenlerde bir not yayınladık. Orta geliyordu tuzuanın işi evet. diye. Emek verimliliği bunda konuştuk değil mi açıkçası? Evet konuştuk. E, emek verimliliği negatif olmuş durumda son bir, bir buçuk yıldır. E şimdi böyle büyüyemezsiniz. E, çok açık. Ee, ...ve e, Babacan da bunu vurguladı... Ee, ...dolayısıyla bu iyi bir şey... ...en azından... E, ...hastalığın e, doğru teşhisini yapıyor... Ee, e, ...ne yapılacak peki... İşte ...reforlar yapılacak... E, ...reforlar seçimler var... ...refor falan Evet, yok. ...ben de onu soracaktım... ...asıl şimdi seçim ekonomisi tehlikesi de... çok ...hiç yaban atılacak... ...yani seçim ekonomisi... ...yalnız şeydi. şunu şey etmemek lazım... Yani reformlar ertelendi, tamam bu seçim ekonomisinin bir sonucu belki daha doğrusu bu reformların siyasi faturaları olduğu için bunu göze alamıyor iktidar. Fakat buna karşılık seçim ekonomisinin daha çok bütçe açığının arttırılması, yani kamu harcamalarının arttırılması ve bunun sonucunda bütçe açının artması söz konusudur. Bunu yapmıyorlar bunun Babacan da defaatle vurguladı, Mehmet Çimşek de vurguladı. Asla mali disiplinden taviz vermeyeceğiz diyorlar. Şu ana kadar da vermediler. Evet. Şimdi tabii bu mart'a kadar da bence yerel seçimlere kadar da vermeyecekler. Ee, çünkü doğru bir şey söylüyor Babacan diyor ki Mehmet Çimşek de aynı şeyi söylüyor. Şimdi zaten biz cari açık veriyoruz diyor ve bu bir risk Türkiye ekonomisi açısından. Kırılgan yapıyor Türkiye ekonomisine. Bir de üstelik e, bütçe açığı da arttırsa yani e, bütçe açığı verilmeye başlarsa e, bu çift açığı kaldıramaz ve büyük bir şok olur diyor akıllar. Mali disiplin önemli bir çipat diyorlar e, ve bunda biz sarıcıyız diyorlar. Buna e, ilgiç bir şekilde ya ilgiç deyim de Başbakan da inanıyor bu mali disipline. Başka şeyler al ama. Mali disiplik konusunda anlaşıyorlar. E, dolayısıyla bunu Mart'a kadar götürecekler. Fakat Mart'ta e, AK Parti'nin oyları düşecek olursa e, tatsız bir şekilde şey açısından, e, sayın başbakan açısından. E, çünkü ondan sonra baş, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. E, o zaman ne olur bilemiyorum. Çok belirsizlik var. Bunu belki başka sefer konuşuruz. Yani evet. ekonomiyle siyaset çok iç iççedir biliyorsun. E, ve siyasette de çok büyük belirsizlikler ortaya çıktı bana sorarsan. E, yani Tayyip Erdoğan'ın e, şeye e, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağını bile ben artık emin değilim. E, onları da istersen gelecek hafta konuşuruz. Gelecek hafta dedi iki, hafta, i̇ki hafta. Evet yani şey de önemli. Belki e, onları da e, bir sonraki programa e, bazı sorunlar daha görülüyor. Mesela Çalışma Bakanı devletteki işçi sayısının azaldığını ve ardından bir ciddi taşeronlaşma ciddi evet. bir sorun olduğunu söylüyor. Bir de iki gündür aslında karşımıza çıkan tuhaf ve acı haberler var. Yani okutamadığı kızını bakanın kucağına bırakıp giden babalardan ya da bakamadığı hasta oğlunu evet. valiliğe bırakmak isteyen insanların da çıktığı bir evet. durumdan bahsediyoruz. Bunlar da ciddiye alınması ve üzerinde konuşulması Doğrudur. gereken evet, sorunlar evet, herhalde. Evet, evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür Oluşuruz. ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat